Özel bir televizyonda dua ederek insanları tedavi ettiğini söyleyen bir insan var. Buna ne kadar itibar etmeliyiz? Gerçekten dua bu kadar çabuk tesir eder ve insanları tedavi edebilir mi demişler? Bir hastalığın dua ile tedavi edilmesi mümkün olabilir. Yani bir kişiden gidersiniz dua alırsınız, o size dua eder. Cenab-ı Hak eğer o duada şifa yaratmışsa onda problem yoktur. Evet. Ancak bu nadir bir uygulamadır. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatına bakmak lazım. Resulullah Aleyhisselam hastalara tedavi olmalarını tavsiye etmiş. Ne buyurmuş? Allah Teala hastalığı yarattığı gibi ona çareyi de, tedavi de yaratmıştır. İlacı da yaratmıştır. Dolayısıyla tedavi olunuz buyurur. Ve buna benzer çok hadisi şerif vardır. Bu bir. İkincisi, Resulullah Aleyhisselam'ın vefat öncesi hastalığında kendisi de tedavi görmüş. Yani ilaç tedavisi yapılmıştır kendisine, uygulanmıştır. Bunu biz e, müsünnet hadisinde Hazreti Ayşe validemizden öğreniyoruz. Hazreti Ayşe tıp konusunda ileri derecede bir bilgiye sahip o dönem için. Bu ilmi nereden öğrendiği kendisine sorulduğunda e, çevre kabilelerden gelip Resulullah Aleyhisselam'a tedavi uygulayan kişilerden öğrendiğini beyan eder. Yani Resulullah Aleyhisselam da kendisi hastalığı için ne yapmış? Tedavi uygulanmış kendisi açısından. Peki başka neler var? Mısır Kralı Mukavkız Resulullah Aleyhisselam'a bir doktor gönderiyor. O doktor Medine'ye geliyor. Günlerce orada ikamet ediyor. Hı hı. Kendisine yer tahsis ediliyor. Hem orada ikamet ediyor hem de hastaları tedavi ediyor. Neticede günler geçiyor ama bir türlü hasta kendisine gelmiyor. Evet. Resulullah Aleyhisselam'a gelip ben günlerdir hasta bekliyorum, tedavi edeyim istiyorum. Ancak bir hasta gelmedi. Sebebi ne olabilir diye sorduğunda Resulullah Aleyhisselam'ın şu cevabı önemlidir. Biz Müslümanlar, Medineliler çok hasta olmayız, sık hasta olmayız. Zira biz doymadan kalkarız, acıkmadan da yemeye başlamayız cevabını verir. Yani bu özelliğimiz sebebiyle hastalığımız çok fazla olmaz buyururlar. Yani Resulullah Aleyhisselam kendi döneminde doktor istihdam etmiştir. Peki dua ederek tedavi ettiğinizi düşünün. Bunu televizyonda yapıyorsanız bu bir şovdur. Yani halkın içinde, efendim şov, neren ağrıyor? Başım. Efendim şöyle yap bakayım, ağrı geçti mi? Ha biraz geçti. Bunlar aldatmadır, aldatmaca. Neyiniz var? Kanserim. E şöyle yapın, e neyiniz var? Tansiyon. Öyle bir yapımız var ki her türlü hastalığa çözüm. Yani bu bir şaklabanlıktır, istismardır, başka bir şey olamaz bir defa duada samimiyet önemlidir. Evet, Her hocam. duanın kabul edileceği de gerçeği yoktur. Yani ayeti kerimede enam suresi 41. ayeti kerimeye baktığınızda Cenab-ı Hak isterse başınızdan sıkıntıyı giderir buyuruyor. Yani bize düşen dua etmek Cenab-ı Hak eğer duamızı kabul edecek ve aynen gerçekleştirecekse onu gerçekleştirir. Ancak ona itibar etmeyecekse itibar etmesini zorlayacak bir şey de olamaz. Yani ayet ve hadisler ve Resulullah Aleyhisselam'ın uygulamasına bakınca Peygamber Aleyhisselam şunu yapabilirdi. Yani sahabe-i kiram gelirdi. Ya Resulallah kalbinde bir sıkıntı var. Gel seni bir okuyayım. Başka biri gelip tansiyonun var gel bir okuyayım. Başkasının işte kolu koptu diyelim gel okuyayım Hı -hı. tedavi edeyim tarzı bir uygulaması yok. O halde televizyonlarda böyle yalancık dualarla tedavi ettiğini söyleyen insanlar aslında din istismarını yapan kişilerdir. Dolayısıyla bunlara aldanmamak lazım. Peygamber aleyhisselam hasta olanların tedavi olmasını tavsiye etmiş. Hatta ulema şunu diyor. Diyor ki tedaviden iyi olacağı kanaata hasıl olanların tedavi olmaları vaciptir. Ne demek bu? Yani tedavi olursanız doktora gittiğiniz takdirde iyileşme ihtimali olan hastalar mutlaka tedavi olmak durumundadırlar. O yüzden... Böyle televizyonda oturup efendim neyin var? İşte başım ağrıyor. E şunu yap bakayım geçti mi? E karşıdaki daha ha biraz azaldı falan diyerek e, insanları aldatmanın bir anlamı yok. Fakat ben de şahit oldum bu videolara. E, ancak e, maalesef özellikle bayanların istismara çok açık olduklarını gördüm. Yani bu kadar da olmaz. O ilgili şahsın yüzünde güya Allah yazıyormuş. Efendim hatta öyle iddialar var ki ay o zatın ayağına geliyormuş. O zat e, aya binmek suretiyle aya çıkıyor. Oradan da Mekke'ye gidiyor namaz kılıyormuş. Şimdi bunlar şizofrenik vakalardır. Yani aslında doğru değil ama siz doğruluğuna inanıyorsunuz. Ve etrafınızdaki insanlara da inandırıyorsunuz. Yani bu hadise bir istismardır, iki aldatmadır, üç şizofrenik bir vakadır. Müslümanlar olarak bizim metodumuz, yöntemimiz Resulullah Aleyhisselam'ın bu konudaki tavsiyelerine uymak. Aklı selime göre hareket etmek lazım. Ve şunu iyi düşüneceğiz. Eğer dua ile bütün hastalıklar tedavi olacak olsaydı, Peygamber Aleyhisselam bu işi hallederdi. Önce Kendi de tedavi hasta olmazdı. Yani kendisi de hasta olmazdı, değil mi? Hasta olunca neye müracaat ediyor? Önce tedaviye. Ha bu arada Cenab-ı Hakk'a niyaz etmek, şifa Menfi dilemek bu ayrı bir şeydir. Olur yani. yani dua mutlaka e, temiz bir ağızdan yapılırsa mutlaka faydası olur ama e, Peygamber Aleyhisselam'dan daha temiz ağızlı <gülüyor> kim olabilir? Buna rağmen ümmetine tedavi olalım mı sualine karşılık, evet tedavi olunuz. Zira Cenab-ı Hak hastalığı yarattığı gibi ilacı da yaratmıştır. Eğer ilaçta tedavi etme özelliği varsa o mutlaka iyileşir Allah'ın izniyle ifadesini kullanıyor. Biz bu noktada kardeşlerimizin aldanmaması için dikkatli olmaları gerektiği üzerinde duruyoruz.